Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler. Anaerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık. 3.500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim sesleri. Dünya tarihinin en uğrunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kamera izleyici Igor Dianbol yönetiyor. AGB su gibidir. Bulunduğu ortama okunlara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını ödüyor. Batı Atlantik'te Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyılarına yakın, genellikle üçgen diye tanımlanan bir yer var. Kuzeyde Bermuda'dan Florida'nın güney kıyılarına, oradan doğuya Bahamalara, Porto Rico'dan öte 400 boylama yakın bir noktaya, daha sonra yine kuzeye, Bermuda'ya birer doğru çizerseniz, bu üçgeni kaba görünümüyle elde etmiş olursunuz. İşte bu alan... Dünya kayıtlarına göre insanı en tedirgin eden, anlaşılmaz kaybolma olaylarının rekorunu elinde tutmaktadır. 1945'ten bu yana bu bölgede yüzü aşkın uçak ve gemi iz bırakmadan yok olmuş, son yüzyıl yıl içinde binden fazla insan kaybedilmiştir. Buna karşılık denizlerde ne bir ceset ne de kaybolan uçak ve gemilerden en küçük bir enkaz parçası ele geçmiştir. Uçakların çoğu ya üstleriyle ya da inmek üzere oldukları alanlarla normal radyo bağlantılarını kaybolma anına kadar sürdürmüşlerdir. Bir kısmının ise garip radyo mesajları verdikleri biliniyor. Bu arada aletlerinin çalışmaz olduğunu, pusula göstergelerinin fırıl fırıl döndüğünü güzel bir gün olmasına rağmen gökyüzünün birden sapsarı kesildiğini ve puslandığını, aşağıdaki okyanusun az önceki normal halinde olmayıp garipleştiğini söyleyenler olmuş, fakat kimse bu garipliğin ne olduğunu açıkça tanımlamaya fırsat bulamamıştır. Çok eski zamanlarda, henüz durum resmi olarak keşfedilmeden önce, türlü efsanelerin yayılması ve insanların bu bölgeden ürkmesi, Yüzyıllarca buraya Korku Denizi diye ad takılmış olması ve modern çağda da hala açıklanamayan kaybolma olaylarının aynı bölgede yer alması gerçekten inanılamayacak kadar garip bir rastlantı olmalı. Kolomb'dan Apollo 12 astronotlarına kadar çok değişik tür arşiflerin bu ortak sorunda birleşmeleri gerçekten aklın kolay kolay alabileceği bir olay değil. Santa Maria gemisinin güvertesinde duran Kolomb, Bahamalardaki ışıklı beyaz suları görüp ilk not eden insandır. Bu ışıklı sular Sargasso denizinin batı sınırındadır. Kolomb burayı ilk yolculuğu sırasında 11 Ekim 1492'de güneş battıktan iki saat sonra fark etmiştir. Apollo astronotları ise dünyadan uzayın derinliklerine doğru uzaklaşırken suda ışık çizgileri gördüklerini, bunun dünyadan son gördükleri ışıklar olduğunu bildirmişlerdir. Bu görünüm genellikle balıkların çıkardığı köpüğe, balık sırtlarına ya da başka organik nedenlere yorulmaktadır. Kolombun ilk yolculuğu ona üçgen içinde bugün bile çözümlenmemiş başka sırlardan da söz etme olanağı vermiştir. 15 Eylül 1492'de Sargasso denizinin batı kesiminde seyrederken, kendisi ve tayfaları gökyüzünden koca bir ateş parçasının kopup fırladığını, sonra suyun içerisinde gözden kaybolduğunu veya suyun içine düştüğünü anlatmışlar. Bundan birkaç gün sonra tayfalar, geminin pusulasının doğru çalışmaması nedeniyle bir kere daha paniğe kapılmışlar. Yani yeni dünyanın keşfedildiği günlerde geçerli olan elektromanyetik arızalar, Üçgen içinde bugün bile söz konusudur. 5 Aralık 1945 günü Fort Lauderdale deniz hava üssünden havalanan 5 askeri uçakla onları kurtarmak üzere gönderilen Martin Mariner uçağı kayıtlar listesinin en dikkat çeken olaylarından biridir. Bütün aramalara rağmen uçaklardan ne bir canlı ne bir can kurtaran salı, ne deniz üzerinde bir yağ sızıntısı, ne de bir enkaz bulunabilmiştir. Nice yolcu uçağı bu yörede iniş talimatı alırken yok olmuş, Denizcilik Soruşturma Kurulu raporlarında belirtildiği gibi, sanki gökteki bir delikten öte tarafa geçip kaybolmuştur. İrili ufaklı gemiler ve tekneler tayfalarıyla birlikte başka bir boyuta götürülmüşçesine enkaz bırakmadan ortadan silinmiş Marina Sulphur Queen gibi 140 metre uzunluğunda şilepler, USS Cyclops gibi 19 bin tonluk 309 kişi taşıyan koca gemiler sırra kadem basmıştır. Bu arada birçok defada üçgen içinde tayfasız kendi başına sürüklenip duran gemilere rastlanmıştır. Bunların içinde zaman zaman bir kanarya ya da bir köpek gibi olup bitenleri anlatamayacak bir tek canlı görülebilmiştir. Yine de bir seferinde gemideki konuşan bir papağanın tayfalarla birlikte kaybolması ilginç bir ayrıntıdır. Süre gelen kaybolma olaylarını açıklamak için en çeşitli ve hayal gücü en geniş fikirler ileri sürülmekte, ciddi ciddi tartışılmaktadır. Bu düşünceler arasında depremlerin doğurduğu apansız ortaya çıkan gelgit dalgaları, deniz canavarlarının saldırıları, başka bir boyuta geçişe yol açan bir zaman uzay kavşağı, uçakların çarpışmasına, gemilerin denizde kaybolmasına yol açan elektromanyetik ve gravitasyonel hortumlar, Deniz altından ve gökten gelen uçan dairelerdeki kimselerin bugünkü dünya canlılarından örnekler alıp bunları belki geçmiş çağlardan kalma uygarlıklarına, belki uzaydaki bir yıldıza, belki de gelecek çağlara götürme istekleri bile sayılabilir. İleri sürülen öneriler arasında en ilginç olanlarından biri, Uyuyan Kahin adıyla tanınan, hastaları iyileştirip mucizeler gösteren Edgar Cayce tarafından savunulan fikirdir. Henüz lazer ışını diye bir şeyin varlığı bile düşünülemediği zamanlarda Case, Batı kıta Atlantis'te yaşayanların özellikle Bimini adası dolaylarında kristalleri enerji kaynağı olarak kullanma yöntemini uyguladıklarını söylemiş, Atlantis'in Bahamalar'da Andros adasının açığında battığını, bugün deniz altında kalan böyle kristal parçalarının o yöredeki kaybolma olaylarını etkileyebileceğini anlatmıştır. Bölgeye Bermuda Üçgeni ismi ise 5 Aralık 1945'te Amerikan Deniz Hava Kuvvetleri'ne bağlı 6 uçağın personelleriyle birlikte kaybolmasından sonra verilmiştir. İlk 5 uçak hemen hemen aynı anda kaybolmuştur. O güne kadarki yok olma olaylarının hiçbiri tüm manevra filosunun arkadan gelen dev kurtarma uçağı ve içindeki 13 kişilik personelle birlikte kaybolması kadar ilgi çekmemişti. 5 Aralık 1945 günü Fort Lauderdale'dan havalanan Kurban Filo'nun görevi Uçuş 19'u gerçekleştirmekti. Uçaklarda 5 subay pilot, 9 da adı bilinen personel vardı. Bunlar her uçağa ikişer kişi olarak dağıtılmıştı. Fakat o gün içlerinden 10. görevli eksikti. Çünkü o görevli içine doğan bir kuşku nedeniyle uçuştan alınmasını istemiş, yerine de başka kimse verilmemişti. Uçaklar Navy Grumman TBM-3 Avenger tipinde torpido bombardıman uçaklarıydı. Bin mile yetecek yakıt taşıyorlardı. Hava sıcaklığı 650 fi, güneş parlaktı. Gökyüzünde tek tük bulutlar dolaşıyordu. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esmekteydi. Aynı gün sabah uçuşuna çıkmış olan pilotlar havanın uçuşa çok elverişli olduğunu rapor etmişlerdi. Uçuş 19 için süre 2 saat olarak hesaplanmıştı. Uçaklar öğleden sonra saat 2'de havalanmaya başladılar. Uçuş 19 için süre 2 saat olarak hesaplanmıştı. Uçaklar öğleden sonra saat 2'de havalanmaya başladılar. Sonuncusu 14.10'da tekerleklerini yerden kesti. 2500 saatlik uçuş tecrübesine sahip olan Albay Charles Taylor filonun komutanıydı. Önce Bimini'nin kuzeyindeki Chicken Shoals mevkiine yöneldiler. Orada hedef üzerinden uçuş denemeleri yapılacaktı. Pilotlar da, personel de tecrübeli havacılardı. Uçuş 19'da beklenmedik bir olayla karşılaşılması için hiçbir neden yoktu. Ama yine de bir şey oldu. Hem de çok kötü bir şey... Saat 15.15'te hedef üzerindeki uçuşlar tamamlandıktan ve uçaklar doğuya doğru yöneldikten sonra Fort Lauderdale Kulesi'nde uçaklardan dönüş zamanlarını bildiren, iniş izni isteyen mesajı bekleyen telsizci, uçuş komutanından hiç beklenmeyen şöyle bir mesaj aldı. Uçuş komutanı Albay Charles Taylor Kuleyi arıyorum. Acil durum. Rotamızdan çıkmış gibiyiz. Karayı göremiyorum. Tekrarlıyorum. Karayı göremiyorum. Kule ''Pozisyonunuz nedir?'' Uçuş komutanı, ''Pozisyonumuzdan emin değiliz. Nerede olduğumuzdan emin olamıyoruz. Kaybolduk galiba.'' Kule, ''Batı'ya doğru uçun.'' Uçuş komutanı, ''Batının hangi yanda olduğunu bilemiyoruz. Her şey bir tuhaf, garip, yönlerden bir... Saat 15.30'da Fort Lauderdale'daki kule görevlisi, öğrenci pilotlardan biri olan Powers'a seslenen bir mesaj kaydetti. Arayan Powers'tan pusulasının ne gösterdiğini soruyordu. Powers'ın verdiği karşılık ise şöyleydi. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Son dönüşten sonra kaybolduk galiba. En yüksek rütbeli kule görevlisi bu arada uçuş 19'un telsizcisini bulmuştu. Ondan şu mesajı aldı. Lauderdale'de bulmaya çalışıyorum. Key üzerinde bir yerde olduğumuzu biliyorum ama ne kadar kaymış olduğumuzu bilemiyorum. O zaman Kule kulayetkilişi ona güneşi soluna alıp kuzeye doğru uçmasını öğütledi. Böylece Fort Lauderdale deniz hava üstüne varacaktı nasılsa. Buna karşılık şu sözleri duydu. Şu anda küçük bir adanın üzerinden geçtik. Görünürde başka kara yok. Demek ki uçak Key üzerinde değildi. Orada olsa case'in bir uzantısı biçiminde olan karayı görebileceklerdi. Şu halde tüm filo yönünü kaybetmiş demekti. Filodan mesaj almak gittikçe güçleşiyordu. Bunun nedeni statikti. Görünüşe göre filoda kulenin mesajlarını duyamıyordu. Ama bu arada kule uçakların birbirleriyle yaptıkları konuşmaları alabiliyordu. Bu konuşmaların bazıları yakıt azalmasıyla ilgiliydi. Ellerinde 75 mil yetecek yakıt kaldığını söylüyorlardı. Ayrıca saatte 75 mil hızla esen rüzgardan da söz edildi. Bütün aletlerin ve manyetik pusulaların bozulduğu, adeta çıldırdığı söylendi. Her uçağın ki başka bir yönü gösteriyordu. Bu süre içinde Fort Lauderdale'ın güçlü vericisi bir türlü uçaklara ulaşamıyordu. Uçaklar arası konuşmalar ise hala oldukça iyi işitilmekteydi. Bu arada üstte bulunan personel, uçuş 19'un karşılaştığı terslik yüzünden çok heyecanlanmıştı. Dünya Savaşı biteli henüz yalnızca birkaç ay olduğu için bir düşman saldırısından bile söz edildi. Kurtarma uçağı hemen harekete geçirildi. Çift motorlu Martin Mariner Deniz Uçağı, Banana River Deniz Hava Üssü'nden 13 kişilik personeliyle havalandı. Saat dörtte kule birden Albay Taylor'ın komutayı hiç sebepsiz başka bir pilota bıraktığını duydu. Yüzbaşı Stiver'a. Statik yüzünden ve fazla heyecandan gölgelenen bir mesaj yine de anlaşılabilir biçimde kuleye ulaşabildi. Yerimizden emin değiliz. Üstün 225 mil kule doğusunda olduğumuzu sanıyoruz. Herhalde Florida'yı Bundan sonra uçuş komutanının 180 derece dönüş emri verdiği anlaşıldı. Florida'ya dönmeye amaçlıyor olmalıydılar. Ama dönüşü yapar yapmaz sesleri gittikçe azalmaya başladı. Bazı raporlara göre uçuş 19'dan son alınan kelimeler şunlardı. Biz galiba... Bu arada kule kurtarma uçağının havalanışından birkaç dakika sonra Martin Mariner'de görevli Albay Comdan gelen mevkilerine ait bir mesaj aldı ve 6 bin metrenin yukarısında kuvvetli rüzgarlar bulunduğunu öğrendi. Bu da kurtarma uçağından gelen son mesaj oldu. 13 kişilik personeliyle kurtarma uçağı da yok olmuştu. Ne uçuş 19'un uçaklarından ne de onları kurtarmak üzere yola çıkarılan Martin Mariner'den bir daha mesaj alınamadı. Ertesi gün Şafağ'ın ilk ışıklarıyla birlikte eşi görülmemiş bir arama başlatıldı. Tarihte benzerine rastlanmayan bu aramaya 240 uçak, ayrıca Solomons uçak gemisinden 60 uçak, 4 destroyer, birkaç denizaltı, 18 sahil koruma gemisi... Arama ve kurtarma gemileri, yüzlerce özel uçak, yat ve tekneye ek olarak Banana River Deniz Hava Üssü'nün PBM'leriyle İngiliz Hava Kuvvetleri'nin Bahamalar'da bulunan birlikleri de katıldığı halde hiçbir şey bulunamadı. Florida ve Bahama plajları haftalarca her sabah kontrol edildi. Kayıp uçaklara ait bir parçanın oralara vurma olasılığı üzerinde duruldu. Bütün çabalar başarısızlıkla sonuçlandı. Kaybolma günü bölgeden geçmekte olan bir kargo uçağının kırmızı bir ışık gördüğüne dair haberi önceleri Martin Mariner'in havada patlamasına yorumlanmıştı. Fakat sonradan bunun doğru olmadığı açıklandı. Daha sonra bir şilep saat 7.30 sıralarında bir patlama gördüğünü bildirdi. Ama eğer bu patlama kayıp Avenger'larla ilgili ise uçaklar benzinleri bittikten saatler sonra hala havada uçuyorlar demekti. Ayrıca bütün uçakların bu biçimde iz bırakmadan yok olabilmeleri için hepsinin bir araya gelip birbirine çarparak patlaması gerekirdi. Bu arada ne uçuş 19'dan ne de kurtarma ekibinden SOS çağrısı gelmemiş olması ilginçtir. Donanma Soruşturma Kurulu bütün verileri inceledikten, bu arada kule telsiz görevlisinin savaş divanına verilmesini de tartıştıktan sonra olayın nasıl meydana geldiği konusunda incelemeye başlarken olduğu kadar karanlıkta bulunduklarını kabul etmektedir. Hazırlanan raporun bir yerinde şöyle deniyor. Verilen telsiz mesajında uçakların kaybolduğu ve pusulalarının çalışmadığı belirtilmektedir. İstihbarat subayı Yüzbaşı Wingard ise yaptığı basın toplantısında daha açık sözlü olmayı seçmiş. Soruşturma kurulu üyeleri olup bitenler hakkında geçerli bir tahmin yapabilecek durumda bile değildir. Kurulun başka bir üyesi bundan da süslü bir söz söylemiş. Sanki Mars'a uçmuşlar gibi birden yok oluverdiler. İşte bu söz o günden bu yana Bermuda üçgeninin ayrılmaz bir parçası haline gelen uzay yolculukları ve uçan daireler görüşünü ilk doğuran söz olmuştur. Ciddi araştırmacılar ve oşinograflar nasıl olup da bu kadar çok sayıda uçak ve geminin iz bırakmadan yok olabildiği, nasıl bunca pilot ve yolcunun kayıplara karıştığı konusunda çeşitli düşünceler ileri sürmektedir. Olay sırasında Fort Lauderdale deniz hava üssünde eğitmen subayı olan Albay Wirshing, bu yok oluşu yıllarca her yönüyle düşünmüş, sonunda bu olayı anlatırken görünmez olmak deyiminin kullanılması gerektiğini, çünkü aslında Uçuş 19'un personelinin gerçekten öldüklerinin hiçbir zaman kanıtlanamadığını ileri sürmüştür. Miami'de bulunan ve üçgeni yıllardan beri gözleyen bilim adamı Dr. Manson Valentine'ın sözleri ise Miami News gazetesinde yayınlanmıştır. ''Hala buradalar onlar ama başka bir boyuttalar. Belki bir uçan dairenin manyetik gücüyle yaratılan bir başka boyutta.'' Son olarak kurul üyelerinden bir subayın daha ciddi bir ifadesini kaydedelim. Bu eşi görülmemiş kayıp tümüyle bir esrar perdesi altındadır. Deniz havacılığında bugüne kadar incelenmiş olayların en garibidir. Bir de olaydan tam 29 yıl sonra ortaya çıkan garip bir açıklama daha var. 1945'ten beri Uçuş 19 olayını inceleyen muhabir yazar konferansçı Art Ford, 1974 yılında bir televizyon programında eskiden duyduğunu ileri sürdüğü şöyle bir bilgiyi açıklamıştır. Kaybolma sırasında Albay Taylor, telsize şu sözleri söylemiş. ''Peşimden gelmeyin, bunlar uzaydan gelmişe benziyor.'' Ford bu bilgiyi kendisine yıllar önce olay sırasında radyoya meraklı bir amatörün verdiğini, bu yüzden kendisinin o sırada bunu pek de önemsemediğini, amatörlerin hareket halindeki bir uçaktan gelen mesajı okumakta güçlük çekeceğini düşünerek, ayrıca heyecanın ve her tür dedikodunun da fazlalığı nedeniyle üzerinde durmadığını söylemiştir. Fakat daha sonraki incelemeleri sırasında, evlatları o gün kaybolan anne babaların baskısıyla hazırlanan son bir resmi raporda, kule ile uçaklar arasında gidip gelen mesajları okurken dikkatini çeken bir noktaya rastlamıştır. Önceden gizli olan bu resmi raporu ancak kısmen inceleme izni alabilen Ford, burada amatör kısa dalga radyo meraklısının kendisine verdiği cümlenin bir parçasını gerçekten bulmuştur. Peşimden gelmeyin. Uçuş 19 olayından sonra ticari, özel ve askeri uçakların yok olması da artık normalleşen gemi kayıpları gibi can sıkıcı bir düzenlilikle yer almaya başladı. Bu yeni olayların yıllar önce yer alan olaylardan tek farkı bugün hava kurtarma ekiplerinin üstlerle radyo bağlantıları ileri teknolojik aletler ve geliştirilmiş arama yöntemleri sayesinde her yok olma olayının daha etkin biçimde incelenmesi araştırılmasıdır. 1947 yılının 3 Temmuz günü Bermuda'dan Morrison askeri havaalanına uçmakta olan US Army C-54 uçağı Bermuda ile Palm Beach arasında bir yerde yok oldu. Uçağın son bilinen pozisyonu Bermuda'dan 100 mil kadar uzakta bulunmasıydı. Hemen yoğun bir deniz hava aramasına geçildi. Kara ve deniz kuvvetleriyle sahil koruma örgütü görevlileri 100 mil karelik denizi taradılar. Fakat orada kayıp uçakla ilişkisi saftanamayan birkaç koltuk yastığı ile bir oksijen tüpü dışında hiçbir şey bulamadılar. Ne bir kalıntı ne de bir yağ izi. Eskiden bir Lancaster bombardıman uçağıyken, sonradan yolcu uçağına dönüştürülmüş bulunan 4 motorlu Tudor 4 İngiliz uçağı Star Tiger 29 Ocak 1948'de Acer'dan Bermuda'ya doğru uçarken kayboldu. İçinde 6 personel ve 25 yolcu vardı. Yolcular arasında İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı hava mareşallerinden Sir Arthur da bulunmaktaydı. Programa göre Star Tiger gece saat 22.30'da Bermuda'daki Field havaalanına inecekti. İnişten kısa bir süre önce pilotun kontrol kulesine verdiği mesajda ''Hava çok uygun, tam dakikasında inebileceğimizi sanıyorum.'' dediği duyuldu. Uçağın o andaki pozisyonu Bermuda'nın 380 mil kuzey doğusuna düşüyordu. Bir daha mesaj gelmedi ama Star Tiger'da gelmedi. Ne bir SOS ne de uçağın bozulan koşullar altında seyrettiğine dair bir belirti alındı. Gece yarısı Star Tiger'ın geciktiği kaydedildi. Ertesi gün olan 30 Ocak günü yoğun bir kurtarma ve arama işlemine girişildi. 30 uçak ve 10 gemi bölgeyi günlerce taradı fakat sonuç alamadı. Yalnızca 31 Ocak günü Bermuda'nın kuzeybatısında birkaç kutuyla birkaç boş yağ varili bulundu. Ama eğer bunlar Star Tiger'a aitse demek ki uçak başına gelen o bilinmez belaya uğramadan önce rotasından yüzlerce mil uzaklaşmış bulunuyordu. Oysa pilot kuleyle kurduğu son bağlantıda ne rotasında ne de uçağın çalışmasında hiçbir bozukluktan söz etmemişti. Aramalara devam edilirken Atlantik kıyısındaki birçok amatör radyo meraklısı noktalarla verilen karmaşık bir mesaj kaydettiklerini ileri sürdüler. Sanki Morse alfabesini bilmeyen biri mesajları düşüne taşına gönderiyormuş gibi... Noktalar Tiger harflerini veriyordu. Bu sırada Newfoundland'daki sahil koruma örgütünden daha da garip bir haber geldi. Noktalamalar sona erdikten sonra birisi sesli mesaj vermiş, şu harfleri tekrarlamıştı. Bunlar kayıp Star Tiger'ın şifre harfleriydi. Bu mesajların taklit olduğu kanısına varıldı. Özellikle bazı kimselerin faciaları nasıl merakla izledikleri, böyle şeylerden nasıl zevklendikleri bilindiği için, birinin böyle bir muzipliğe kalkışması gerçekten de olmayacak bir şey değildi. Fakat bu olayın uçuş 19'dan Miami'ye, hemen hemen uçağın benzini bittikten 2 saat sonra gelen mesajı hatırlattığı, Sanki kaybolan uçak uzayın ya da zamanın içinde gittikçe uzaklaşıyormuş gibi bir duygu yarattığı da inkar edilemez. İngiltere Sivil Havacılık Bakanı Star Tiger sorununu incelemek üzere derhal Lord McMillan başkanlığında bir soruşturma kurulu topladı. Kurulun raporu uçağın kaybolmasından 8 ay sonra yayınlandı. Rapora göre Star Tiger'ın radyo veya mekanik aygıt bozukluklarından benzin bitmesinden, ineceği alanı bulamamasından, meteorolojik olaylardan ya da yükselti hatalarından ötürü denize düşmüş olamayacağı ileri sürüldü. Tudor 4 uçaklarının dizaynı ve yapısı göz önüne alındığında, Star Tiger'da teknik hatalar ve eksiklikler bulunması, standartlardan ayrılması da söz konusu değildi. Kurulun bu konuda vardığı yargı, üçgen içinde yok olan bütün uçaklar içinde geçerli bir yargıydı. Bu kadar şaşırtıcı bir sorunun bugün ne kadar soruşturma konusu olmadığını söylemek abartma sayılmaz. Star Tiger'ın başına gelen felaket için hiçbir geçerli delil ve neden görülemediğinden, kurulumuz ancak bazı düşünceler sıralamakla yetinecektir. Fakat bunların hiçbiri bir olasılık bile sayılamaz. İnsanla makinenin işbirliği yaptığı her çalışma alanında farklı karakterde iki öye vardır. Bunlardan biri çok iyi bilemediğimiz faktörlere bağlı olan insan dengesi, İkincisi ise bambaşka bir kurallara bağlı olan mekanik öyedir. Bunların herhangi birinde ya da ikisinde birden arızalanma olabilir. Ya da bir dış etken hem insanı hem de makineyi etkisi altına alabilir. Bu olayda ne olduğu hiçbir zaman bilinemeyecektir. Şeytan üçgeninde kaybolan gemilerin çoğu Amerikan gemileri bir kısmı da yabancı bayraklı gemilerdir. Kayıtlı olayların ilki 1800 Ağustosunda USS Insurgent'ın taşıdığı 340 kişiyle birlikte bilinmeyen nedenlerle yok olmasıdır. Olaylar 1968 Mayıs'ında Scorpion denizaltısının 99 kişilik personeliyle kaybolmasına kadar sürer. Ne var ki Skorpion aslında kaybolmuş sayılamaz çünkü sonunda Esr'ların 460 mil güneydoğusunda denizin 2 mil derinliğinde bulunmuştur. Bölgede kaybolan gemilerden bazıları şunlardır. 20 Ağustos 1800'de 90 kişiyle Guadeloupe'dan Newcastle'a giderken kaybolan USS Pickering, 9 Ekim 1814'te 140 kişiyle Karayipler'de kaybolan USS Wasp. 28 Ekim 1824'te 14 kişiyle Küba'dan Thompson Adası'na giderken kaybolan USS Wildcat. Ocak 1880'de Bermuda'dan İngiltere'ye gitmekte olan ve 290 genç denizciyi eğitim yaptırmak amacıyla taşıyan HMS Atalanta. 4 Mart 1918'de Barbados'tan Norfolk, Virginia'ya giderken 390 kişiyle birlikte kaybolan USS Cyclops. Daha yakın tarihlerde Bermuda üçgeni içinde yer alan kaybolma olayları arasında São Paulo adlı Brezilya gemisinin 1951'de yok oluşu ilgi toplamaktadır. Sao Paulo yalnızca bakımıyla görevli sekiz tayfasıyla hurda olarak kullanılmak üzere iki kılavuz gemisi tarafından çekilerek yola çıkarıldı. Fakat 3 Ekim'i 4 Ekim'e bağlayan gece birden ortadan kayboldu. Deniz fazla dalgalı olduğu için Sao Paulo'yu çeken gemilerden biri 3 Ekim gecesi halatını bırakmıştı. 4 Ekim sabahı sular sakinleştiğinde ikinci geminin halatının kopuk olduğu ve Sao Paulo'nun kayıplara karıştığı görüldü. Hemen gemi ve uçaklarla başlatılan arama sonucu alışılmadık raporlar geldi. Gece boyunca ve sabahın erken saatlerinde açıklanamayan bazı ışıklar görülmüştü. Sabah aramalarında uçaklar deniz yüzeyinde bazı siyah lekeler gördüklerini fakat bu lekelerin hemen yok olduğunu bildirdiler. Ne Sao Paulo'nun ne de sekiz tayfasının izi bulunabildi. Bermuda üçgenindeki kaybolma olaylarını yorumlayan kişilerin pek çoğu, her olayı çözümü imkansız bir bilmece, bir esrar gibi anlatıp öylece bırakmayı seçerler. Diğer yandan birçok araştırmacı uçak ve gemilerin yok olmasına akla yakın, kabul edilebilecek nedenler bulmaya çalışırlar. Bu arada en çok ileri sürülen yorumlar ya dünyada ya da dünya dışında yaşayan zeki bireylerin bu işte parmağı olduğu yönündedir. Daha iyi bir neden bulunamadığı için olacak bu görüşleri gittikçe daha çok sayıda gözlemci kabul etmeye başlamıştır. Ivan Sanderson ve Dr. Manson Valentine'ın ileri sürdüğü bir görüşe göre olayların sorumluları denizlerin dibinde yaşayan zeki varlıklardır. Bundan daha çok taraftarı olan başka bir görüş ise ABD Hava Kuvvetleri'nden 10 yıllık bir pilot olan John Spencer tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre dünya dışında uzayın başka bir yerinde yaşayan bir uygarlıktan gelenler, belirli aralıklarla dünyadan insan ve ekipman almakta, bunları inceleyip eriştiğimiz uygarlık düzeyini saptamaya çalışmaktadırlar. Bunu yaparken güttükleri amaç ne kadar geliştiğimizi anlamak değil, tehlikeli olabilecek kadar ilerlemediğimizden emin olmaktır. Bilinmeyenleri İnceleme Derneği'nin 3 ayda bir çıkardığı Pursuit adlı dergide üçgenin içindeki yok edici güçlerin uçaktan görünümüyle ilgili Robert Durand imzalı bir yazı yayınlanmıştır. Yazı San Juan'dan New York'a uçmakta olan Boeing 707 uçağından 11 Nisan 1963 günü izlenmiş bir olayı anlatmaktadır. Yeri 190'a 54 kuzey enlemi, 660'a 47 batı boylamıdır. Yani üçgenin içinde Porto Rico çukurunun okyanusun en derin çukurlarından birinin üzerinde bir yerdir. Derinlik burada 5 buçuk mili yani yaklaşık 9 bin metreyi bulmaktadır. Olağanüstü görünüm ilk olarak yardımcı pilotun dikkatini çekmiştir. Bu arada yardımcı pilot adının açıklanmasını istememektedir. Saat 13.30'da yani uçak havalandıktan 20 dakika kadar sonra 10.000 metre yükseklikte uçarlarken yardımcı pilot sancak tarafından denizin bir yerinde sanki su atom patlaması gibi suların kabarıp bir yığın halini aldığını fark etmiştir. Denizin o bölgesinde dev bir karnabahar varmış gibi görünmektedir. Yardımcı pilot derhal pilotun ve makinistin dikkatini oraya çeker. Hepsi durumu 30 dakika boyunca izlerler. Sonra kemerlerini açıp sancak pencerelerine koşar oradan daha iyi görmeye çalışırlar. Görebildikleri kadarıyla sudaki kabarık alan çapı yarı mil ile 1 mil arasında yani yaklaşık 800 ile 1600 metre çapında bir dairedir. Yüksekliği ise belki çapının yarısı kadardır. Kaptan yaklaşıp incelemeyi istemez. Buna da anlayış göstermek gerekir. Programa uyarak uçuşa devam etmeye karar verir. Kaynayan kabarıklığın yatışmaya başladığı görülür. Yardımcı pilot sonradan birçok kuruluşla, bu arada sahil koruma örgütü ve FBI ile ilişki kurar, sismik araştırma uzmanlarından birine danışır fakat hiçbirinden o bölgede bir deprem, deprem dalgası ya da büyük bir su fışkırması gibi olayın raporunu alamaz. Bu garip görüntünün bir gün önce kaybolmuş olan atom denizaltısı Thresher'deki savaş başlıklarıyla ilgili olduğu ileri sürülmektedir. Oysa Thresher'ın kaybolduğu yer buraya binlerce mil uzaklıktadır. Üçgende yaşanan gizemli yok oluşlardan ya da daha gerçekçi bir deyimle kazalardan sağ kurtulanların anlatımları dahi gizemin çözülmesinde en ufak bir rol oynayamamaktadır. Bu vakalardan biri yaşayanlar tarafından Norman Bean'e anlatılmıştır. Bean elektronik mühendisi ve kâşiftir. Keşifleri arasında su kısa devre televizyonu ve köpek balığı kovma ilacı sayılabilir. Aynı zamanda uçan dairelerle ilgili konferanslar veren ve üçgeni çok yakından inceleyen bir isimdi. Anlatılan olay 1972 Eylül'ünde Biscayne körfezinde yer almış, Nightmare adlı dizel motorlu bir teknede yaşanmıştır. Üç yolcu taşıyan Nightmare, çıktığı balık seferinden gece vakti körfeze dönüyordu. Featherbed Banks'ün önüne geldiklerinde pusulanın ışıklarını gördükleri köye göre 90 derece kadar sapma gösterdiğini fark ettiler. Teknenin ışıkları sanki akülerdeki gücü bir şey emip tüketiyormuş gibi hafifledi. Sonra büs bütün söndü. Bunun üzerine pusulaya hiç aldırmaksızın dosdoğru batıdaki ışıklara doğru döndüler ve motorları son gücüyle çalıştırdılar. Ama gemi geriye doğru kaymakta devam etti. Gözlerinin önünde ışıklar durmadan güneye doğru kaçıyordu. Tekne tam iki saat boyunca kıyıya doğru ilerlemeye çabaladı. Fakat bulunduğu yerden kıpırdıyorsa da ancak geriye doğru kayıyor olabilirdi. Bu süre içinde yıldız dolu olan gökyüzünün bir noktasında yıldızları kapayan iri, karanlık bir gölge gördüler. Bu gölge tekneyle Madison West arasına bulundukları yerden bir iki mil batıya düşüyordu. Gölgeyi izlerken kıpırdayan bir ışığın bu karanlık alan içine girdiğini, birkaç saniye orada hareketsiz durduktan sonra yok olduğunu gördüler. Az sonra kara gölge de yok oldu. O yok olur olmaz pusula doğru çalışmaya başladı, jeneratör yeni baştan aküleri şarj etti, tekne de öne doğru ilerleyebildi. Buna benzer bir olayda Nightmare olayından birkaç yıl önce verdiği bir konferanstan sonra Bine dinleyicilerden biri tarafından anlatılmıştı. Anlatan emekli bir deniz yüzbaşısıydı. Herkesin arasında başından geçenlerden söz etmek istememiş... Sonradan Bini bulup ona gizlice anlatmıştı. Birçokları gibi o da açıklanamayan olaylar veya inanılmayacak şeyler yüzünden... ...kendi adının gülünç olmasından korkuyordu. Olay 1957 yılında Noel'den birkaç hafta önce yaşanmıştı. 11 metre boyundaki dizel motorlu teknesiyle Bahamalardaki Freeport'a gitmekte olan yüzbaşı... ...birkaç saat boyunca bir türlü ilerleyememiş, ışıklar ve radyo çalışmaz olmuş... Pusula fırıl fırıl dönmeye başlamıştı. Dizel motoru çalışıyordu ama tekne bir türlü yol alamıyordu. Nightmare olayında olduğu gibi burada da tayfalar güzel havaya, sakin denize, yıldızlı gökyüzüne rağmen havada bir yerde çevresi muntazam çizgilerle çevrili bir alanda hiç yıldız görünmediğini fark ettiler. Bir ara tek sıra halinde akan üç ışığın bu kara alana girdiğini ve bir süre sonra da yok olduğunu izlediler. Az sonra gökteki kara de birden kayboldu. Tekne yeniden ilerlemeye başladı. Işıklar yandı, aküler doldu, radyodan ses geldi, her şey normal haline döndü. Kaptan ve dört tayfası sonradan aynı gece Gulf Stream üzerinden güneye doğru inmekte olan bir şilebin, dümeninde 90 derecelik bir hata sonucu batıdaki çamurlarda karaya oturduğunu öğrendiler. Bazı gemilerin önce batmış oldukları halde sonradan başka bir yerde yeniden su yüzüne çıktıkları da bilinir. A. Ernst Miles gemisi buna bir örnektir. Tuz yüklü olan bu gemi, Carolina sahil açıklarında batmıştır. Tuz eridikten sonra hayalet gemi yeniden su yüzüne çıkmış ve bulunmuştur. La Daha adlı geminin sonu da üçgenle ilgili olarak sık sık anlatılır. Bu gemi 1935 Nisan'ında batmış yolcuları SS Rex tarafından kurtarılmıştır. Fakat bir süre sonra Aztec adlı gemi, La Dahama'yı Bermuda açıklarında içi boş yüzerken görmüştür. Geminin daha önce battığını ve yolcuların Rex tarafından kurtarıldığını bilmeyen Aztec tayfası, önce La Dahama'yı esrarengiz hayalet gemilerden biri sanmış, daha sonra o sıra İtalya'daki limanına varmış olan Rex'ten haber gelince durum anlaşılmıştır. Geminin neden sonradan su yüzüne çıktığı hala anlaşılamamıştır. Deniz tabanında bulunan uçak ve gemi enkazları sık sık kumla örtülebilir, fırtınalar yüzünden gömülebilir, Sonradan yine fırtınalar nedeniyle üstlerindeki örtü açılarak denizaltılar ya da dalgıçlar tarafından bulunabilirler. Tecrübeli bir kurtarma dalgıcı olan Mel Fisher, bir süre Atlantik ve Karayip denizinin üçgen içinde kalan alanında araştırmalar yapmak üzere çalışmıştı. Aslında aradığı İspanyol altınlarıydı. Nitekim bunlardan büyük bir miktar elde etmeyi başardı. Fakat bu arada deniz dibinde, Zamanında çok aranmış, sonra bulunamayınca unutulmuş başka değerler de buldu. Normal pusuladan bin kere daha güçlü olan ve deniz dibindeki metal kitleleri bulmaya yarayan magnetometre cihazı, Fisher'ı defalarca aradığı İspanyol altınlarından uzaklara, başka yörelere doğru çekti. Geliştirilmiş magnetometrenin üçgen içindeki birçok kayıplar sırasında henüz bilinmediğini belirtmekte yarar var. Dalgıçlar magnetometre göstergesine göre okyanus tabanına daldıkları zaman çok kere batık İspanyol kalyonları yerine kayıp savaş uçakları, özel uçaklar, çeşitli gemiler hatta bir keresinde kıyıdan birkaç mil uzakta bir de demir yolu lokomotifi bulmuşlardır. Fisher bu lokomotifi geleceğin deniz arkeologlarına bırakmış fazla ilgilenmemiştir. Mel Fischer'e göre Florida Bahama bölgesindeki yok olmaların pek çoğunun nedeni hava kuvvetlerinin bombalama uçuşlarından arta kalan patlamamış bombalara, savaşlardan kalan torpidolara ve yüzen mayınlara dayanmaktadır. Bir keresinde batık bir İspanyol gemisi yakının adaldığı zaman önce eski bir İspanyol topu sandığı cismi su yüzüne sürüklemeye başlamış fakat bir ara elindeki kalıntının sivri bir ucu olduğunu fark edince bir bomba, hem de patlamamış bir bomba olduğunu anlamıştır. Fischer'ın asıl aradığı La Margarita ve Santa Maria da Atoka isimli iki İspanyol hazine gemisiydi. Bunların birincisinde 400 milyon dolar, ikincisinde ise 600 milyon dolar değerinde altın ve kıymetli taşlar bulunmaktaydı. Fakat bu çaba uğruna daldığı sayısız zamanlarda karşısına çıkan isimsiz enkaz parçalarını inceleyerek edindiği bilgilere göre, bunların birçoğu da fırtınalar yüzünden kayalara çarpıp batmış, kıyıdan uzak kumlar altına gömülmüş kalmıştı. Kendi aradığı türden hazine gemilerini bulmak için de magnetometrenin gösterdiği yerde bir kazı yapmak gerektiğini bilmekteydi. Florida dolaylarında stream'in geçtiği yerlerde, kum örtüsünün tabana saplanmış enkazları çok çabuk örtebildiği, oldukça iri teknelerin bile üstünü kısa zamanda kaplayabildiği kabul edilmektedir. Buna göre aranıp da bulunamayan uçak ve gemilerin durumundan, genellikle hızla değişen su altı akıntıları ve taban yükseklikleri sorumlu olabilir demektir. Fakat iş bu kadarlata kalmamaktadır. Bu bölgede bazı kayıpların delillerini saklamaya yarayabilecek daha başka su altı nedenleri de vardır. Bunlar mavi delikler diye adlandırılan kireç taşı mağaralarıdır. Bahamalar yöresinde su altında kireç taşı tepeler, doruklar, diğer kütleler, geniş sahalınlıklar ve derin uçurumlar bulunmaktadır. Binlerce yıl önce mavi delikler su yüzeyinin üzerinde kalan kireç taşı mağaralarıydı. Fakat 3. buzul uçağından sonra buzların erimeye başlamasıyla birlikte günümüzden 12 ya da 15 bin yıl önce buralar su altında kalmış, balıkların çok sevdiği ve son zamanlarda sukuba dalgıçlarının serüvenlerine renk katan mavi delikler haline gelmiştir. Bu mağara ve dehlizler kıta sahanlığının sonuna kadar varır, bir kısmı kireç taşı kütleleri halinde 500 metre derinliğe kadar sokulur, Bazıları ise başka sualtı dehlizleriyle bağlanıp Bahama adalarının büyük olanlarındaki göllerle birleşirler. Kıyıdan milllerce uzakta oldukları halde bu göllerin suları da gelgit hareketleriyle yükselip alçalmaktadır. Salgıçlar ayrıca geçitlerin içinde çok tehlikeli sayılabilecek güçlü akıntıların bulunduğunu belirtmektedirler. Bunun nedeni gelgit hareketine dayanmaktadır. Bu yüzden bol miktarda su mavi deliklerden içeriye dolmakta ve su yüzünde de girdaba benzer bir olay doğurmaktadır. Böyle bir girdap küçük bir tekneyi tayfalarıyla birlikte suyun altına mavi deliklerden birinin içine çekebilecek güçtedir. Oşinograf Jim Thorn, bir dalışında mavi deliklerden birinin içinde ortalama 30 metreye yakın derinlikte bir balıkçı teknesi bulunca bu görüş daha bir destek kazanmaya başlamıştır. Başka deliklerde de çeşitli küçük teknelerin bulunduğu bir gerçektir. Fakat küçük teknelerin ya da büyük tekne enkazlarının böyle bir nedenle batıp mavi deliklerin içine gömülmesi ne kadar olağan sayılırsa sayılsın, bu olasılığın gemiler için, hele uçaklar için geçerli sayılması elbette düşünülemez. Dünyanın bütün okyanuslarında, özellikle Bahama dolaylarında yer yer girdaplar görülebilmektedir. Fakat büyük sismik ve atmosferik olaylar dışında bu girdapların hiçbiri Norveç dışındaki ünlü okyanus girdabı kadar büyük değildir. Bölgedeki küçük, hatta belki de büyük gemiler için bir felaket sebebi de deprem dalgaları ve hortumlar olabilir. Bu hortumlar bazı mevsimlerde ortaya çıkıp bol miktarda suyu göğün yüksekliklerine çekebilmektedir. Böyle bir hortum küçük bir tekneyi ya da alçaktan uçan bir uçağı pek hala parçalayabilir. Tıpkı karalarda benzer fırtınaların evleri, çitleri, taşıtları ve insanları kapıp göklere taşıyabildiği gibi… Ayrıca su hortumları gündüz gözüyle görülebilmekte ve insana kaçınma olan anı vermektedir. Fakat geceleri, özellikle görüş uzaklığı iyi olmayan gecelerde uçaklar için daha büyük bir tehlike doğmaktadır. Buna rağmen batan gemiler için en büyük olasılık taşıyan neden deprem dalgaları yani tsunamilerdir. Bu iri dalgaların doğuşu çeşitli nedenlere dayanabilir. Sualtı depremleri, toprak kaymaları, Atmosferik basınçlar, rüzgarlar, fırtınalar veya birden patlayan volkanlar gibi. Bu olayların dalgayla karşılaşıldığı yere yakın bir yörede yer almış olması da gerekmez. Durgun bir denizde bu tür dev dalgalar sık sık görülebilir. Dalgalı denizlerde ise uzman gözlemcilere göre bu dalgaların yüksekliği 35 metreye kadar varabilmektedir. Sismik nedenlerle doğan dalgaların ise gökdelenler gibi 60 metreye aşkın yüksekliklere ulaşabildiği söylenmektedir. Bu dalgalar hiç uyarısız ortaya çıkabilir, demirli bir gemiyi batırabilir ya da yüzen bir gemiyi ters çevirebilirler. Gemiler böyle dalgaların etkisi sonucu yalnız devrilmekle kalmamaktadır. Bazen basıncın şiddetine ve dalganın hangi yönden geldiğine göre ya da peş peşe gelen dalgaların aralık uzaklıklarına göre gemi ikiye de bölünebilir. Gemiler denizlerde yutulup kaybolabildiğine göre acaba aynı şey gökyüzündeki uçaklara da olabilir mi? Bazı güvenilir gözlemciler uçakların bulut kümesi içine doğru uçtuğunu fakat sonradan çıkmadığını gördüklerini söylemektedirler. Sanki bir şey onları moleküllerine ayırmış ya da uçarken havanın içinden çekip alıvermiş gibi. Havada da deprem dalgalarına benzetilebilecek olaylar görülebilmektedir. Özellikle uçak bunların içine büyük bir hızla daldığı zaman tehlike büyük sayılabilir. Ayrıca çeşitli yükseklik düzeylerinde rüzgarların yönü değişebildiği için yükselen ve alçalan bir uçak hava alanındaki rüzgar tulumunu gösterdiğinden çok daha değişik yönde bir rüzgarla karşılaşabilir. Eğer bu rüzgar yeterince kuvvetliyse uçağın sonu hiç de iyi olmayabilir. Rüzgar değişmesi diye tanımlanan bu olay uçak kayıplarında en büyük neden olarak gözükmektedir. Bunun daha da güçlenmiş durumuna İngilizce kısaltması CAT olan açık hava türbülansı adı verilmektedir. Türbülans yukarıya doğru, aşağıya doğru ya da yatay doğrultuda olabilir. Yaketin CAT'in ya da uçağın hızı fazla yüksek olduğu zaman sanki taş bir duvara çarpmış gibi bir etki yaratabilir. Genel olarak CAT'i önceden tahmin etmek zordur. Yalnızca Jetstream denen hava akıntılarının kıyılarında olabildiği bilinir. Bu hava akıntısı stream'in okyanusdaki hareketine benzer. Yalnız çok daha hızlı bir akımdır. stream'in saatte 4 deniz milini bile bulmayan hızına karşılık, bunların hızı saatte 200 deniz mili olabilir. Bermuda üçgeni içinde yok olan bazı hafif uçakların başına gelenler, kentle açıklanabilecek gibi gözükmektedir. Uşaklar C faktörü diye tanımlanan bir basınçla ya da birden oluşan vakum gücüyle çekilerek denizin içine gömülebilir. Esasen ketin kendisi de esrarengiz bir olaya benzemektedir. Birden bir ortaya çıkmakta, gözle görülmemekte ve önceden hiçbir şekilde kestirilememektedir. Fakat bütün bunlara rağmen apansız oluşan basınç değişiminin üçgen içinde yer almış bütün kaybolma olaylarının sorumlusu olması. Ve bu arada da hepsinin radyolarını bozmuş olmasını da biraz kuşkulu saymak gerekir. Üçgen olaylarında elektromanyetik gereç arızası gibi durumlarla pek sık karşılaşılmaktadır. Yeryüzü Katalizmaları kitabının yazarı olan elektrik mühendisi Hugh Ackunglass şöyle diyor. Bu olayları yeryüzünün manyetik alanına bağlamamız için yeterince geçerli neden vardır. Eski çağlarda zaman zaman korkunç denilebilecek manyetik alan değişmeleri yer almıştır. Belki bugün de yeni bir manyetik alan değişimi çağına yaklaşmaktayız. Bu olaylarda bunun uyarılarından başka bir şey değil. Bu görüş uçakların düşmesini, denizin dibine batıp yok olmasını açıklayabilir. Ama gemilerin su yüzünden kaybolması için hiç de geçerli bir neden sayılamaz. Wilbert Smith, 1950 yılında Kanada hükümeti hesabına manyetik ve yerçekimi projesinin başkanlığını yapmış bir elektronik uzmanıdır. O da bu etkilerin üçgen içindeki kayıplarla ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Smith bazı yerlerde çekimiz zayıflamış alanlar bulduğunu, bunların oldukça küçük alanlar olduğunu, çaplarının 350 metreyi geçmediğini fakat yüksekliklerinin çok olabileceğini söylemektedir. Buralardaki hava öylesine türbülanslıdır ki bir uçağı parçalamaya yeterlidir. Dolayısıyla uçaklar böyle bir alana gireceklerini önceden bilemeyecekleri için görünmeyen manyetik ve yerçekimsel bozuklukların içine dalar ve acı sonlarına varırlar. Smith böyle alanların devamlı değil değişken olduğuna değinerek şöyle diyor. Bağlantıların gevşediği bu alanların yer mi değiştirdiği yoksa karakter mi değiştirip yok olduğu bilinmiyor. Birkaç tanesini aradan 3-4 ay geçtikten sonra aradığımızda yerinde bulamıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse Bermuda üçgeni denilen yerden ne olduğunu bilmiyoruz. Nedenini anlayamadığımız bu yok olma olayları karşısında tek yapabildiğimiz şey fikir yürütmek. Donanma bu bilmecenin sırrını çözebilmek amacıyla manyetik alanlar projesi adını verdiği bir araştırma uygulamakta. Elektromanyetik yer çekimi ve atmosfer bozukluklarını incelemeye çalışmaktadır. Bazı uzmanlara göre 1945 yılında kaybolan uçaklar böyle bozukluklar yüzünden parçalanmış olabilir. Her ne kadar bölgede bulunan gemilerden biri o sıra gökte büyük bir ateş gördüğünü rapor etmişse de uçakların bu şekilde çarpışarak kazaya uğraması 5 uçağın hepsi için düşünülebilecek bir şey değildir. Yani aslında bu konuda hala hiçbir fikrimiz yok denilebilir. 7. Sahil Koruma Bölgesi Bermuda üçgenine en yakın olan bölgedir. Daha önce de değinmiş olduğumuz bir sirküler yazılarında Bermuda üçgeninin hayal ürünü bir yere olduğu görüşünü ileri sürmekte ve yok olma olaylarını rastlantıya yorarak içimizi sus etmektedir. Bermuda üçgeni ya da Şeytan Üçgeni diye anılan hayal ürünü yer Atlantik'te Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu gıyılarında açıklanamayan gemi, tekne ve uçak kayıplarının çok yüksek bir oranda yer aldığı bir alandır. Bu üçgenin köşelerinin Bermuda, Florida'daki Miami ve Porto Rico'daki San Juan olduğu kabul edilmektedir. Geçmişte Fort Lauderdale'dan havalanan bütün bir TBM Avenger filosunun yok olması, Marina Sulphur Queen gemisinin Florida boğazında geriye enkaz ve iz bırakmadan batması gibi olaylar üzerine sahil koruma örgütü tarafından girişilen yoğun fakat sonuçsuz arama ve kurtarma işlemleri sonucu bu bölgede esrarengiz olaylar ve doğaüstü güçler bulunduğu inancı yerleşmeye başlamış ve yaygınlaşmıştır. Tarihin bütün çağlarında bu alanda kaybolmuş taşıtların başına geleni açıklayabilmek amacıyla sayısız kuramlar ileri sürülmektedir. Bunlardan en pratik olanları çevre koşullarını göz önüne alanlar ve insan hatalarına olasılık tanıyanlardır. Yok olma olaylarının çoğu bölgenin kendine özgü çevre özellikleriyle yorumlanabilir. Bir kere şeytan üçgeni dünya yüzünde manyetik pusulanın gerçek kuzeyi gösterdiği iki noktadan biridir. Bilindiği gibi pusulalar aslında manyetik kuzeyi göstermektedir. Gerçek kuzeyle manyetik kuzey arasındaki açı sapma açısı diye bilinmektedir. Dünyanın çevresinde dolaşırken bu açı 20 dereceye kadar değişebilmektedir. Eğer bu sapma hesap edilmezse denizci kendini rotasından çok uzaklaşmış ve olmadık sorunlarla karşılaşmış bulabilir. Japon ve Filipin denizcileri tarafından şeytan denizi diye adlandırılan Japonya'nın doğusuna düşen deniz parçası da aynı manyetik karakteristikleri taşımaktadır. Tıpkı Bermuda Üçgeni gibi burası da esrarengiz kaybolma olaylarının bir yatağı olarak bilinir. Bermuda Üçgeni'nin kendine özgü çevre koşullarından biri de Gulf Stream akıntısıdır. Bu akıntı çok hızlı ve türbülanslıdır. Bir felaketin tüm izlerini çok kısa zamanda silip yok edebilir. Karayip Atlantik ikliminin değişkenliği de rol oynayabilecek bir faktördür. Apansız çıkan kasırgalar veya yükselen tayfunlar gerek denizciler gerekse havacılar için kötü sonlar getirebilir. Ayrıca bu bölgede deniz tabanı da çok değişiktir. Ada kıyılarındaki dümdüz sığ kumsallardan en derin okyanus çukurlarına kadar birçok topografik özellikleri barındırmaktadırlar. Bazı sualtı tepelerinin üzerinden geçen kuvvetli akıntılar nedeniyle bölgenin topografik görünümü de sabit değildir. Bu yüzden deniz tehlikelerinin çabuk oluşması da mümkündür. İnsan hatası faktörünün de azımsanmayacak bir faktör olduğu tartışma götürmez. Florida'nın altın sahiliyle Bahamalar arasında pek çok tekne gidip gelmektedir. Çoğu kere bu yolculuklara çıkanlar küçük teknelere binmekte, bölgenin tehlikelerini bilmeyen, üstelik de tecrübesiz denizcilerin yönetiminde yolculuğa çıkmaktadırlar. Kısacası sahil koruma örgütü denizlerdeki bu kayıpların doğaüstü açıklamalarla yorumlanmasını kabul etmemektedir. Tecrübelerimize göre doğanın güç bileşimi ve insan tepkilerinin değişkenliği yüzünden her yıl en hayali science fiction romanlarında bile düşünülemeyecek yorumların yapılması bir alışkanlık haline gelmiş bulunmaktadır. Bermuda Üçgeni'nin tarihi eski ve yeni efsanelerle renklenmekte. Bunlara akla sığmayan sapmalar ve kabul edilirse bilinen fizik kurallarını alt üst edebilecek yeni görüşler katılmaktadır. Bermuda Üçgeni'nin hikayesi kayıp ve batık kıtaları kapsamakta, unutulmuş uygarlıklara, yüzyıllardan beri uzaydan dünyamıza gelen ve amaçları belli olmayan bireylere değinmektedir. Bugün için açıklanmasına imkanı olmayan durumlar hakkında kuramlar ileri sürmektense, belki Bermuda Üçgeni'nin yalnızca mistiklerin, medyumların, batıla inananların ve serüven sevenlerin hayallerinde gelişmiş olduğunu ileri sürmek çok daha kolay olmaktadır. Birçok yorumcu, Bermuda Üçgeni'nin bir rastlantılar topluluğu olduğunu, yer alan olayların her birinin tek başına açıklanabilecek durumda bulunduğunu savunmaktadır. Bu yorumcular... Bermuda üçgenine inananlar, deniz yılanlarına da inanmaktadırlar demektedirler. Fakat bundan, bu efsanelerin biri yalansa, öteki de mutlaka yalandır gibi bir anlam çıkarılamaz. Ya da tersine, günün birinde bir deniz yılanı bilimsel ve kesin bir biçimde teşhis edilirse, bu da öteki deniz efsanelerinin hepsinin doğru olduğu anlamına gelmez. Genellikle insanlar eninde sonunda anlayabilecekleri bir biçimde açıklanamayan esrardan hoşlanmazlar. Fiziksel dünyada karşılaşmaya alıştığımız güçlükleri hepimiz bilmediğimiz bir tehdide tercih ederiz. Esrarengiz bir olay eğer açıklanamıyorsa bu olaya hiç aldırmamak daha güvenli, hiç değilse daha masum bir yol olarak görülmektedir. Fakat bugün artık bilimsel masumluğun çağı, Bundan doğacak güven duygusuyla birlikte kapanmıştır. Ve bu çağın kapandığı tarih 16 Temmuz 1945 günü atom teorisinin New Mexico'nun Alamogordo yöresinde teori olmaktan çıkıp kanıt durumuna girdiği tarihtir. Bugün yaşadığımız dünyada bilimle para bilim iç içe durumdadır. Bir zamanlar sihir sayılan, sihirbazların rüyalarını oluşturan olayların bugün bilim kapsamına girdiği, bilimsel normlarla açıklanabilir hale geldiğini görüyoruz. Biyologlar yeni hayatlar yaratıyor, kriyojenik biyologlarsa insanları dondurup ebediyen canlı tutmayı başaracak gibi görünüyor. Düşüncelerin resimlere, filmlere geçtiği kanıtlanmış durumdadır. Uzayla telepati bağları kurma konusunda güçlü devletler denemeler yapıyor. İlmi simyacıların maddeyi değiştirme rüyası da rüya olmaktan çıktı. Artık imkansız bir şey olarak düşünülmüyor. Büyük kurşun külçelerini altın haline getirme konusunda bizleri durduran tek engel bu işlemin çok pahalıya mal olması. Bugün kozmik çapta bilimsel gerçekler öylesine geniş boşluklar yaratmış durumda ki, bu büyük boşluk karşısında ayağını sağlam basmak isteyenlerin başı dönüyor. Kendilerini bu yeni evrene yabancı hissediyorlar. Antimaddenin varlığı gibi, uzayın ve zamanın eğrisi gibi, yeni yer çekimi kavramları gibi, manyetik gibi, kendi sistemimiz içinde karanlık gezegenlerin, novaların, tüm gezegenlerden ağır zerrelerin varlığı, Uzayda karanlık deliklerin söz konusu olması gibi konularda bizim hızla koşup kendilerine sahip çıkmamızı bekleyen pek çok bilgi bulunmaktadır. Öyle ki bugün artık hiçbir esrarengiz olay mantıklı görünmüyor diye bizi şaşırtmamalı. Bermuda üçgeni dünyamızın çok iyi tanıdığımız bir yöresinde bulunan bir alandır. Bugün için anlayamadığımız fakat belki kısa zamanda anlamaya başlayacağımız güçlerle ilgili bulunması olasılığı vardır. İnsanoğlu bir varlık olarak artık olgunluğa yaklaşmaktadır. Bu nedenle bilgi peşinde koşmaktan ve ileri sürülen türlü yeni teorilerden ne dünyada ne de bundan öte dünyalarda kaçınabilir.